Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim bu sohbetimizde de Kurtuluşumuz için tutulması gereken yoldan bahsetmek istiyorum İnsanlık alemi için Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar birçok peygamber gönderilmiştir. Gönderilen bütün peygamberlerin en önemli ortak özelliği, tevhid inancını insanlara anlatmak, bu uğurda hiçbir gücü tanımamak ve her türlü zorluklara, zulümlere rağmen onu topluma yaşatmaya çalışmak olmuştur. Hazreti Adem'den günümüze kadar insanoğlu genlerinde bulunan yapıyı hala korumuş meşrepler, sadece cisim ve kimlik değiştirerek hayat bulmuştur. Mücadele hep hak taraftarları ile şeytanın taraftarları arasında geçmiştir. Bu mücadelelerde şeytan insanoğlunun sapıtması için her türlü hileye başvurmuş, Rabbimizin defalarca peygamber gönderip uyarmasına rağmen yine de başarılı olmuştur. Çünkü şeytan öyle bir metot uygulamaktadır ki, Batılı kulağına fısıldadığı insanlar vasıtasıyla yavaş yavaş hak gibi gösterip zamanla hakkın üzerine örterek insanları saptırmaktadır. A'raf suresi 16 ve 17. ayetlerde şöyle buyruluyor. De ki: Sen beni azgınlığa uğrattığından dolayı ben de yemin ederim ki elbette onlar için senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Sonra muhakkak ki onların önlerinden, arkalarından, sağ taraflarından ve sol taraflarından geleceğim ve onların ekserisini şükrediciler olamayacaksın. Hakkın ve batılın mücadelesinde Allah azze ve celle kullarına her zaman bir kurtuluş ipi uzatmış, kullarının ebedi saadetini kazanması için fırsatlar tanımıştır. İmtihan gereği insanın önünde her zaman ikili bir yol ayrımı olmuş, Allah da verdiği cüz'i bir iradeyle kuluna seçme hakkı vermiştir. Kul isterse hakkı, isterse batılı seçer. Onun için gerekli olan gücü Allah Celle Celaluhu yaratır. Ancak iyiliklerden razı, kötülüklerden razı değildir. Bu süreçte insanın yaptığı her şey kaydedilerek, hesap günü gelince karşısına çıkarılacaktır. Gönderilen peygamberler işte bu yol ayrımında hakkın batıldan ayrılması, doğru adımın atılması, delalete düşülmemesi ve batılın tamamen yok olması için Allah'ın insanlara gönderdiği bir rahmettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu rahmet zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. Ondan sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğini Cenab-ı Hak Ahzab suresi 40. ayette şöyle bildiriyor. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ve lakin Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Ve Allah her şeyi tamamen bilendir. Kur'an-ı Kerim Hüsran ve dalalet içerisinde olan insanlara peygamber vasıtasıyla uzatılmış kurtuluş ipidir. Peygamberin sünneti de kıyamete kadar üzerinde yürünülmesi gereken yegane yoldur. Ali İmran suresi 103. ayette şöyle buyuruluyor. Ve hepiniz Allah-u Teala'nın ipine sımsıkı sarılınız ve birbirinizden ayrılmayınız. Ve Allahü Teala'nın üzerinizde olan nimetini de hatırlayınız ki siz birbirinize düşmanlar iken sonra Allahü Teala kalplerinizi birleştirdi de onun nimeti sebebiyle kardeşler oluverdiniz. Ve sizler ateşten bir çukur kenarındayken sizi ondan çekip kurtardı. İşte Allahü Teala ayetlerini sizlere açıklar ta ki hidayete erebilesiniz. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce kıyamete kadar kendisine tabi olacak insanlara i̇mam Malik'e ulaştığına göre şöyle tavsiye ediyor. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 3. ayette Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamiyet'e razı oldum buyurmaktadır. Dinde en ufak bir eksiklik bulunmamakta, her çağa, her topluma hitap etmekte ve hiçbir yeniliğe de ihtiyacı bulunmamaktadır. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki özellikle itikadi alanda ve dinin Peygamber tarafından kesin hatlarla belirlenmiş ameli kısımları haricinde elbette ki fıkhi meselelerde her çağa göre hükümler çıkarılacaktır. Eğer böyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim orta çağa hapsolur ve başka peygamberlerin de gönderilmesi gerekirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Her kim bizim bu işimizin yani dinimizin içine Ondan olmayan bir şeyi yeniden sokarsa o yaptığı iş merduttur, başına çalınır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu şöyle buyuruyor. Sünnete uyun, kendiliğinizden bir şey icat etmeyin. Bu size kafidir. O halde Peygamberimizin emanetini hıyanet etmemeli, ona sımsıkı sarılmalıyız. Müslümanlar için içerisine bidat ve hurafelerin karışmadığı sünnetin, Dini anlamak, yaşamak ve doğruya ulaşmak için ne kadar önemli bir konumda olduğuna dair şöyle bir örnek verelim. Bir tatlı su menbaanı tertemiz içebilmek için bu menbaanın kaynağından içmeniz gerekir. Size doğru akıp gelen suyun kaynağından ne kadar uzaklaşırsanız çeşitli dere yataklarından, ormandan, kayaların arasından gelerek, çeşitli evlilerden geçerek, Yabancı maddelerin, kirlerin, pisliklerin bulaşması, başka suların karışması gibi etkenlerle karşılaşmış olan bu suyu temiz, ilk kaynağından çıktığı haliyle içmek mümkün olmayacaktır. Suyu ilk kaynağından içerseniz sağlıklı bir su içersiniz. Ancak suyun kaynağından uzaklaştıkça mikroplu su içtiğiniz için hastalanırsınız ve hatta ölebilirsiniz. İşte sünnetin ilk menbağından çıktığı şekildeki halini ancak bu dini, hayatlarını ve her şeylerini feda ederek omuzlarında taşımış, vahye birebir muhatap olmuş peygamber ve ashabından öğrenebiliriz. Onlar ne anlamışlar, ne yapmışlar ve nasıl mücadele etmişlerse onları örnek alarak tabiri caizse bu temiz ve berrak suyu ilk hali gibi sağlıklı bir şekilde içebiliriz. Dine hiçbir katkı sonradan çıkma iş bulaştırmadan katıksız bir tevhidi hayatımıza yerleştirmeliyiz. Tevhidi yaşamak büyük bir ilim, makam ve vasfas sahip olmakla değil, Allah'ın kuluna bahşettiği bir ikramı olan hidayeti elde etmekle olabilir. Çünkü öyle insanlar vardır ki şer'i ve beşeri ilimlerde yüksek seviyelere geldikleri halde Kendilerinde hala şirkin esintilerinin olduğu görülmektedir. Bütün Müslümanlar evvela bu tevhid meselesini halledip imanın temellerini sağlam atmalıdır. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevi geldiğinde etrafındaki en yakınlarından başlayarak evvela imanın temeli olan tek Allah inancı şirk peygamberliğinin kanınması gibi meseleleri yerleştirmeye çalışmıştır. Bilindiği gibi Kur'an yaklaşık 23 yıllık bir zaman diliminde merhale merhale indirilmiştir. İlk inen ayetler tevhid inancını yerleştirmeye yöneliktir. Bu temel atıldıktan sonra İslam binasının geri kalan kısmı inşa edilmiş ve kemale erip tamamlanmıştır. İman noktasında atılan sağlam temeller diğer hükümlerin kendiliğinden uygulanmasını sağlayacak ve teşvik edecektir. Peygamberin metodu budur. O, yeni iman eden hiçbirisine hüküm emirlerini bildirmemiş, ilk olarak tevhidi, iman esaslarını anlatmış, imanın esasını da La ilah illallah Muhammedur Resulullah cümlesi üzerine bina etmiştir. Bu cümlenin özünde Allah'tan başka hiçbir ilahın tanınmayacağı, hiçbir hüküm koyucunun kabul edilmeyeceği, ona hiçbir sıfatında ortak koşulmayacağı, ondan başkasından istenmeyeceği, yaratma, rızk, hayır ve şer'in ancak ondan olduğu, Kur'an'ın peygambersiz ve peygamberin de Kur'ansız olamayacağı gerçeği vardır. İman eden bir insan, kelime-i tevhidi söylerken, O'nun ihtiva ettiği bu gerçeklerinde olduğu sözleşmenin altına imza atmaktadır. Allah Azze ve Celle sadece La İlahe illallah cümlesine iman etmeyi değil, bununla beraber Peygamber'e de iman etmeyi, O'na tabi olmayı emretmektedir. Rabbimiz Maide Suresi 92. ayette şöyle buyuruyor. allah Teala'ya itaat ediniz ve Peygamber'e itaat ediniz. Ve muhalefetten sakınınız. Şayet yüz çevirirseniz artık biliniz ki bizim peygamberimizin üzerine ait olan apaçık bir tebliğden ibarettir. Ali İmran suresi 31. ayette de şöyle buyurulmaktadır. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Ve sizin için günahlarınızı bağışlasın. Ve Allahü Teala Kafurdur, rahimdir. Yani Allah'ın bizi sevmesi için değerli kardeşlerim Resulüne tabi olmaktan başka yol bulunmamaktadır. Bidatlerle Allah Resulü'nün sünnetinde olmayan işler yapanların Allah'ın dostluğunu kazanması mümkün değildir. Nisa suresi 65. ayette şöyle buyuruluyor. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki çekişmede seni hakem tayin etmedikçe, sonra da hükmedeceğin şeyden dolayı nefislerinde bir sıkıntı bulunmaksızın, tam bir teslimiyet ile teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. O halde peygamberimize itaat etmeyen aynı zamanda Allah'a da itaat etmiyor demektir. Peygamber Allah'ın Kur'an'da tamamladığını buyurduğu dinin, tatbik bölümünü teşkil etmekte ve peygamberimiz bizlere gidilmesi gereken yolu düşülecek tehlikeleri haber vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün yapılması gerekenleri sünnetiyle bize öğrettiği halde tehlikeleri haber verdiği halde yine de ümmeti hakkında korktuğunu şöyle ifade ediyor. Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Sizden öncekilerin izlerini kuşkusuz, karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele derine girmiş olsalar siz de arkalarından gideceksiniz. Dedik ki Yahudi ve Hristiyanlar mı? Ya kim olabilir dedi. Bugün İslam cemaati yüzyıllar süren bir asimilasyon sonucunda hakikaten de onun korktuğu durumlara düşmüştür. Bu süreçteki en büyük etkenlerden biri de aşırı yüceltilen alimlerdir. Çünkü yüceltme onların hatalarının görülmesini engellemiş ve bu insanlar yanlış da yapsa arkalarında kitleleri sürüklemişler, yazdıkları kitaplar ölümlerinden sonra daha da yüceltilerek kutsallaştırılmıştır. Her Müslüman yapmış olduğu hareketin bir bir ayrıntısını Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetinde aramalı, birilerini taklit ederek değil, bizzat ana kaynağından araştırmalıdır. Şayet Allah ve Resulü'nün emirlerine uyuyorsa sımsıkı yapışmalı, uymuyorsa mümkün olduğunca çabuk, o yanlıştan dönmeye gayret sarf etmelidir. Allah Celle Celaluhu her müminden akletmesini, düşünmesini istiyor. Bakara suresi 42. ayette, Böylece Allah ayetlerini akletmeniz için açıklar buyruluyor. Müminler hayatını Kur'an ve sünnete göre programlarken akletmeli, düşünmeli ve ölçüyü kaçırmak isteyenlere fırsat vermemeli, öylelerinden yüz çevirmelidir. Gördüğü bid'at ve hurafelere engel olmaya çalışmalı ve bu tip davranışları ortaya koyan kişinin vasfı her ne olursa olsun, onun büyüklüğüne, vasfına bakmadan eğer yanlışsa o davranışı terk etmeye davet etmelidir. Her mümin birbirini kardeş bilmeli, cemaat, parti, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrılıp bölünmemeli, bir tek çatı altında toplanmalı ve birlik sağlanmalıdır. Hiçbir şahsın çeşitli etkenleri kullanarak ayrımcılık yaptırmasına izin verilmemelidir. İlim ve amel sahibi insanları aşırı yüceltme ve kutsama hastalığından sakınmalıyız. Bu hastalık daha önce de belirtildiği gibi geçmiş ümmetlerin hastalığıdır. Büyük tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Değerli kardeşlerim İslam düşmanlarının ve misyonerlerin plan ve oyunlarına dikkat etmeli daima uyanık olmalıdır. Müslümanlar arasına girip onlardan gibi gözüken münafıklar unutulmamalıdır. İslam'a hep en büyük darbeyi bunlar vurmuştur. Bunları bazen bir öğretmen, bazen bir esnaf, bazen bir tüccar ve hatta bir din adamı kılığında da görmek mümkündür. Müslümanlar kafasında ideal İslam anlayışını ve ilahi çizgileri tam yerleştirmezse neyin doğru neyin yanlış olduğunu önce kendi kafasında tespit etmezse, beyninde fırtınalar koparan şüphelerden sıyrılarak imanındaki ana hatları belirlemezse, kendisini yanlışa sürükleyecek faktörlere karşı korunması mümkün olmayacaktır. Çünkü Kur'an'ı, sünneti bilmeden Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini söyleyen birinin ne derece doğru söylediğini anlamak, okunan herhangi bir kitabın bu teraziye uyup uymadığını anlamak mümkün değildir. Bu nedenle bol bol kitap okumalı ve kendisini yetiştirmelidir. Dinini öğrenmek için hakikati değerlendirirken, atalarının ve etrafındaki insanların neye inandığına, kimin peşinden gittiğine ve o yönde gidenlerin ne kadar kalabalık olduğuna değil, gittikleri yolun doğru olup olmadığına bakılmalıdır. Bu konuda Yüce Rabbimiz, Maide suresi 100. ayette şöyle buyuruyor. De ki pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse de bu böyledir. Öyleyse akıl sahipleri Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İleride karanlık geceler gibi fitneler zuhur edecektir. Ravi diyor ki, dedim ki ey Allah'ın Resulü, onlardan kurtuluşun yolu nedir? Buyurdular ki, Allah'ın kitabına sarılmaktır. Başka bir hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an hakkında şöyle buyuruyor. O Allah'ın ipidir. Kim ona sarılırsa hidayettedir. Kim onu terk ederse sapıklıktadır. Fitne ve sapıklıkların en üst seviyede yaşandığı, Müslümanların imanını, ahlakını ve hatta insanlık değerlerini dahi muhafaza etmesinin olağanüstü zorlaştığı bugünlerde Kur'an ve Peygamberin sünnetinden başka tutunacak dal bulunmamaktadır. İnsanlar yaratılış gayelerini unutup, gayesiz, acımasız ve başıboş bir şekilde Allah'a isyan ile dolu bir hayat yaşayarak cehenneme doğru koşar adım gitmektedir. Buna engel olmak için çalışan az da olsa gönün erleri bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle Asır suresinde buyuruyor ki, Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Peygamberimiz de fırka ve cemaatlere bölünen, paramparça olan, dalalet ve hüsrana sürüklenen ümmeti içinde kimlerin kurtulacağı hakkında, o kurtulanlar kimlerdir ya Resulullah diye sorulduğunda, benim ve asabımın üzerinde bulunduğu yolun aynısını takip edenlerdir buyurmuştur. Dinimizi en doğru anlayan ve yaşayan bu ümmetin ilk üç neslidir. Ve onlar selefi salihindir. Selef diye kastedilenler onlardır. En sağlam kurtuluş yolu Allah ve Resulüne güzelce tabi olanların yani selefin gittiği yoldur. Selefi Salih'in akidesi tefrika ve gruplaşmadan kurtulmanın ve genel olarak Müslümanların birliğini sağlamanın tek yoludur. Çünkü bu akide Allahü Teala'nın vahyiyle peygamberin ilk şerefli nesli ashab-ı kiramın izlediği yoldur. Bu esasın dışındaki her toplanışın, Hareketin sonu bugün Müslümanların yaşayışında da görüldüğü gibi anlaşmazlık ve başarısızlıktır. Bu akide Müslümanları birleştirip saflarını güçlendirir. Hak üzere söz birliği etmelerini sağlar. Çünkü bu akideye sahip olanların kaynağı direkt Allahü Teala'nın kitabı Kur'an ve peygamberin sünnetidir. Bu ümmetin ilk neslinde olduğu gibi akidenin öğrenildiği, kaynakların bir olması ümmeti birleştirmek için en önemli bir sebeptir. Selefi salihin akidesi Allahü Teala ve Resulünün önüne geçmemeyi öğretir. Çünkü selef akidesinin kaynağı tevil, bidat, heva ve şüphelerden uzak bir şekilde Allah buyurdu, Resulullah buyurdu tavrıdır. Felsefe, mantık, akılcılık gibi bir takım yabancı etkenlerle başka kaynakların yönlendirmesinden, nasların tevil ve tahrif edilmesinden uzaktır. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara Kur'an ve sünnet temelli üzerine bina edilmiş, bidat ve hurafelerden arınmış bir din yapısını benimseyerek tek bir çatı altında toplamayı nasip etsin. Gerçek imanı kazanarak Yüce Rabbimizin rızası uğrunda çalışmayı ve kardeşler olmayı nasip etsin. Bizlere cahillikten kurtularak ilim, amel ve ihlas ile yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.